bölüm, üçüncü kısım. Menteşelerinden çıkmış bir kapıdan geçip, karanlık, yoğun gübre kokusu olan bir yere girmiştik. Ayaklarımız mide bulandırıcı cıvık çamurun içine göbününce nerede olduğumuzu anladım. Emma, ''Nedir bu?'' diye fısıldadığı sırada, aniden bir takım hayvanların soluk vermesiyle ikimiz de yerimizden sıçradık. Mekan tıpkı bizim gibi dostça davranmayan, Geceden kaçıp sığına arayan koyunlarla doluydu. Gözümüz karanlığa alışınca onlarca koyunun donuk gözleriyle bize baktığını fark ettik. Bir ayağın ihtiyatla kaldıran Emma, bu düşündüğüm şey değildi mi diye sordu. Düşünme bunu diye cevap verdim. Hadi gel, bu kapıdan uzaklaşmamız lazım. Elini tuttum ve birlikte içeri girip dokunmamızdan irkilen hayvanların oluşturduğu labirent içinde yol bulmaya çalıştık. Dar bir koridordan güçlükle geçip tepede penceresi ve hala sağlam duran kapalı bir kapısı olan odaya girdik. Burası diğer odalara göre biraz daha iyi durumdaydı. Dipteki köşe çöküp gergin koyunlardan oluşan bir duvarın ardına gizlenerek dışarı dinlemeye başladık. Gübrenin içine oturmamaya çalışsak da pek faydası yoktu. Bir dakika kadar karanlığa bakıp gözlerim alışınca odadaki şekilleri seçmeye başladım. Bir köşe sandıklarla kutular yığılmıştı. Arkamızdaki duvarda paslı aletler asılıydı. Silah olarak işe yarayabilecek keskin bir alet bakındım. Dev bir makasa benzeyen bir karaltı görünce almak için ayağa kalktım. ''Emma, koyun kırpmaya mı niyetlendin?'' dedi. ''Hiç yoktan iyidir.'' Makası tam duvardan almak üzereyken dışarıdan bir ses geldi. Koyunlar endişeyle meylemeye başladılar. Biraz sonra camı olmayan pencereden içeri uzun kara bir dil girdi. Elimden geldiğince sessiz biçimde yere çöktüm. Emma solukları duyulmasın diye eliyle ağzını kapatmıştı. Odanın içinde bir periskop gibi dolaşan dil havayı yoklar gibi görünüyordu. Neyse ki adanın en yoğun kokulu ortamına sığınmıştık. Onca koyunun kokusu bizim kokumuzu bastırmış olsa gerek ki yaratık bir dakika kadar sonra aramayı bırakıp Dilini pencereden geri çekti. Biraz sonra uzaklaşan adım seslerini işittik. Emma elini ağzından çekerek derin bir nefes verdi. Galiba yeme doğru gidiyor diye fısıldadı. ''Bir şey bilmeni istiyorum. Eğer kurtulmayı başarırsak, burada kalacağım.'' Elim sıkıca kavradı. ''Doğru mu söylüyorsun?'' ''Eve gidemem. Bunca şeyden sonra olmaz.'' ''Her neyse.'' Elimden ne yardım gelirse yapmalıyım. Sana ve diğerlerine daha çok borcum var. Ben buraya gelene kadar hepiniz son derece emniyetteydiniz. Bana yaslanarak, eğer buradan kurtulursak o zaman bir şeyden pişman olmayacağım dedi. Garip bir mıknatıs sanki başlarımızı birbirine çekmişti. Ne var ki tam dudaklarımız birleşmek üzereyken sessizlik birdenbire yan odadan gelen dehşet içindeki meylemelerle bozuldu. Bu korkunç sesle birlikte etrafımızdaki koyunlar delirmiş gibi kıpırdayınca birbirimizden ayrıldık. Koyunlar birbirini ezip kaçmaya çalışıyor, bizi duvara doğru itiyorlardı. Canavar umduğum kadar aptal değildi. Evin içinde yaklaştığını duyuyorduk. Kaçacak zaman olsa bile artık çok geçti. O yüzden leş gibi kokan toprağa iyice yapışıp bizi fark etmeden geçmesi için dua ettik. Derken onun içerideki bütün pis kokuları bastıran keskin kokusunu duydum. Odanın girişinde olduğunu hissediyordum. Bütün koyunlar bir balık sürüsü gibi bir anda kapıdan uzaklaşarak duvara doğru kaçtılar. Bizi öyle sert biçimde duvara yapıştırmışlardı ki nefes alamıyorduk. Birbirimize sıkıca sarılmıştık ama en ufak bir ses çıkarmaya cesaret edemiyorduk. Dayanılmaz derecede gergin bir an boyunca koyunların meylemesi... Ve sertçe yere vuran toynaklarının sesinden başka bir şey duymaz olduk. Derken boğuk bir çığlık yükseldi. Bu ani ve umutsuz çığlık aynı çabuklukla sustu. Sert ve ani bir kemik kırılması duyduk. Koyunlardan birinin vahşice parçalandığını görmeden anlamıştım. Ortalıktan bir keşmekeşe dönmüştü. Panik kapılan hayvanlar birbirinin üstüne zıpladıkça bizi durmadan duvara çarpıyordu. Sonunda serseme dönmüştüm. Canavar kulak tırmalayıcı bir çığlık atarak koyunları birer birer kaldırıp sayaları akan çenesine tıkmaya başladı. Her birine birer kez ısırdığı hayvanlardan kanlar fışkırıyor, sonra bunları bir orta ziyafetinde yavafetinde oburca tıkanan aç gözlü bir kral gibi kenara fırlatıyordu. Canavar koyunları birer birer katlederek bize doğru yaklaşıyordu. Korkudan dona kalmıştım. Bundan sonra olanları işte bu nedenle tam açıklayamıyorum. Her türlü içgüdüm olduğun yerde gizlen, gübrenin içine biraz daha gömülüyordu ama bunların hepsine baskın gelen açık bir düşünce kafamda belirmişti. Bu pis baranakta ölmemize göz yummayacaktım. Emma'yı o anda görebildiğim en iri koyunun arkasına itip kapıya doğru fırladım. Kabalı duran kapı en az 4-5 metre uzaktaydı ve aramızda bir sürü koyun vardı. Buna rağmen bir defans oyuncusu gibi onları yara yara ilerledim ve bir omuz darbesiyle kapıyı açtım. Sendeleyerek dışarı düştüm ve yağın yağmurun altında ''Gel de beni yakala çirkin yaratık'' diye haykırdım. Dikkatini çekmeyi başardığımı anlamıştım. Zira dehşet verici bir koyu vermiş. koyunlar hızla kapıdan dışarı fırlayıp yanımdan geçerek kaçmışlardı. Güçlükle ayağa kalktıktan sonra Emma'yı bırakıp bana yöneldiğinden emin olunca onu bataklığa doğru çekmeye başladım. Canavarın arkamdan geldiğini hissediyordum. Aslında daha hızlı koşabilirdim ama koyun makasını hala elimde tutuyordum. Anlaşılan tedbiri elden bırakmak istemiyordum. Bir süre sonra zemin yumuşamaya başlayınca bataklığa geldiğimi anladım. Canavar dillerini iki kez kamçı gibi sırtıma indirmeye çok yaklaşmıştı. Bunlardan birinin boynuma kement gibi sarılıp kafamın koparana kadar sıkmasını aramak kalmıştı ki canavar tökezledi ve aramızdaki mesafe açıldı. Höyü'ye ulaştığımda başımın hala sağlam kalmasının tek nedeni Emma sayesinde ayaklarımı nereye basacağımı çok iyi bilmemdi. Böylece ay ışığının olmadığı ve hatırı sayılır bir fırtınanın estiği gecede hızla koşabilmeyi becerdim. Höyün olduğu tepeye doğru hızla tırmanıp Kayalık ağzından içeri kendimi attım. İçerisi gibi karanlık olmasına rağmen önemi yoktu. Güvende olmak için dipteki boşluğa ulaşmam yeterliydi. Ayakta durup ilerlemeye çalışmak, vakit kaybı olacağından ellerimle dizlerim üstünde süründüm. Yolu yaralamıştım ve artık hayatta kalma ümidim konusunda kendimi iyimser hissediyordum. Fakat birden artık sürünemez oldum. Canavarın dillerinden biri beni ayak bileğimden yakalamıştı. Canavar iki diliyle tünelin ağzındaki iki kapak taşına sıkıca sarılıp havaya kalkarak kendini çamurlu zeminden kurtarmış ve girişi bir kamonot kapağı gibi örtmüştü. Üçüncü dille beni oltaya yakalanmış bir balık gibi kendine çekiyordu. Zemine yapışıp debelenmeme rağmen her taraf çakılla kaplı olduğundan parmaklarım kayıyordu. Sırt üstü dönüp boşta kalan elimle taşları tutunmama rağmen hızla kayıyordum. Dili öbür elimdeki makasla kesmeye çalıştım. Ne var ki sinirlerden oluşmuş kocaman bir halat gibiydi ve makas yeterince keskin olmadığından işe yaramıyordu. Canavarın her an kapanmaya hazır durumdaki çenesi, görmek istediğim son manzara olduğundan gözlerimi yunup makası iki elimle sımsıkı yüzümün önünde tuttum. Araba çarpışmalarında, tren kazalarında, uçakların düştüğü anda zamanın geçmediği söylenir. İşte şimdi zaman sürekli esniyor gibiydi. Derken kemikleri sarsacak şiddetli bir çarpma hissettim ve boş ruhun üstüne tosladım. Bütün soluğum kesilirken canavarın çığlık attığını duydum. Birlikte tünelden dışarı fırlayıp tümsekten aşağıdaki bataklığa yuvarlandık. Gözlerimi açtığımda makasın iki ucunun köküne kadar canavarın gözlerine gömüldüğünü gördüm. On tane domuzun aynı anda hanım edilmesi gibi ulayan yaratık yağmurla iyice kabarmış olan çamurun içinde yuvarlanıp debelendi. Makasın paslı saplarından vıcık vıcık kara bir sıvı akıyordu. Yaratığın ölmekte olduğunu hissediyordum. Cananın tükenmek üzere olduğu bileğime sarılı dilinin gevşemesinden belliydi. Kendi bedenimdeki değişimin de farkındaydım. Midemde paniğin yol açtığı kısılma yavaş yavaş geçiyordu. Nihayet canavar kas katı kesildi ve balçık yığınının başını örtmesiyle birlikte bataklığın içinde gözden kayboldu. Geriye kalan kapkara kan birikintisi biraz önce orada olduğunun tek kanıtıydı. Bataklığın beni de içine çektiğini hissediyordum. Debelendikçe beni daha çok arzuluyor gibiydi. İkimiz birden turbanın içinde kalırsak, bundan bin yıl sonra kim bilir ne tuhaf bir buluntu olacaktık. Sert zemine doğru adım atmaya çabalamam, çamura biraz daha saplanmaktan başka bir işe yaramadı. Balçık yavaş yavaş tırmanıyor, kollarımla göğsümü kaplıyor... Bir ilmik gibi boğazımı sarıyordu. İmdat diye feryat ettiğim anda mucize kabilinden yardım geldi. Önce bir ateş böceğinin yanıp sönerek bana doğru uçtuğunu düşündüm. Derken Emma'nın bana seslendiğini duyunca karşılık verdim. Bir ağaç dalı suya doğru uzandı. Sıkıca yakaladığım dalı Emma kendine doğru çekti. Nihayet bataklıktan çıktığımda ayakta duramayacak kadar şiddetli titriyordum. Emma yanıma çökünce kendimi onun kollarına bıraktım. Öldürdüm onu diye düşündüm. Onu gerçekten öldürdüm. Korkarak geçirdiğim onca zaman boyunca gerçekten böyle bir canavar öldüreceğimi hayal bile etmemiştim. Artık kendimi güçlü hissediyordum. Şimdi kendimi savunabilirdim. Asla dedem kadar güçlü olamayacağımı biliyordum ama ben de yüreksiz bir ötlek değildim. Onları öldürebilirdim. Kafamdan geçen sözleri yüksek sesle söyledim. ''O öldü. Ben öldürdüm onu.'' Güldüm. Emma bana sarılıp yanağını yüzüme dayadı. ''Seninle gurur duyardı biliyorum.'' Ardından öpüştük. Yumuşak ve hoştu. Yağmur damlaları burnumuzdan süzülüp aralık ağzımızdan sıcık içeri giriyordu. Çok geçmeden Emma uzaklaşıp fısıldayarak sordu. Biraz önce söylediklerin gerçek miydi? Kalacağım. Eğer bayan peregrin izin verirse. Verir. Vermesini sağlarım. Bu konuya kafa yormadan önce psikiyatri bulup sevilana alsak iyi olur. Yüzü ciddileşerek doğru dedi. Öyleyse vakit kaybetmeyelim. Yağmuru ardımızda bırakıp dışarı çıktığımızda bizi dumanlar ve gürültüden oluşan bir manzara karşıladı. Döngü henüz yeniden ayarlanmamıştı. Bataklığın ortasında bomba çukurları vardı. Gökyüzü ise homurtular çıkaran uçaklarla doluydu. Turuncu bir alev perdesi ufuktaki ağaçları yakarak ilerliyordu. Şimdi eve gitmeyip, bugünün artık dün olmasını beklemeyi ve böylece bütün bu kargaşanın ortadan kalkmasını önermek üzereyken iki kaslı kol birden boynuma sarıldı. Brolin, yaşıyorsunuz diye bağırdı. Eno ve Hak da yanımdaydı. O geri çekilince çocuklar elimi sıkıp beni gözden geçirdiler. Eno, sana hain dediğim için özür dilerim dedi. Ölmediğine sevindim. Ben de diye karşılık verdim. Hak beni tepeden tırnağa inceleyip, hala bütün halinde misin diye sordu. Sağlam olduğumu göstermek için kollarına bacaklarımı sallayıp, bütün organlarım sağlam dedim. Ayrıca o boş ruh için endişelenmenize gerek kalmadı. Öldürdük onu. Emma gururla "Bırak şu alçak gönüllülüğü." dedi. "Onu sen öldürdün." Hak mükemmel demesine rağmen ne onun ne onunun yüzünde sevinç belirtisi vardı. "Mesele nedir?" diye sordum. "Durun. Siz üçünüz neden evde değilsiniz? Bayan Priekün nerede?" Bromin dudakları titreyerek "Gitti." dedi. Bayan o kette. O adam götürdü onları. Aman tanrım dedi Emma. Çok geç kalmıştık. Hak, elinde silahla gel dedi. Claire'ı rehin almaya çalıştı ama o başının arkasındaki ağzıyla adamı ısırdı. O yüzden adam beni rehin aldı. Dövüşmeye çalışsam da silahla kafama vurup beni bayılttı. Kulağının arkasına dokununca parmaklarına kan bulaştı. Herkesi bodurmak kilitledi. Müdüreyle Bayan Ovaket kuş haline girmezlerse başımda bir delik daha açacağını söyledi. Kadınlar onun dediğini yapınca ikisini birden kafese koydu. Yanında kafes mi vardı diye sordu Emma. Hak başını salladı. Hem de küçük bir kafes. O yüzden bizimkilerin bırak kaçmak ya da eski haline dönmek kıpırdayacak yeri bile yoktu. Kesin beni vurur diye tahmin ediyordum ama beni yine de bodruma atıp kuşlarla birlikte kaçtı. Eno içerlemiş bir tonla. Eve geldiğimizde onları o şekilde bulduk diye konuştu. Korkaklar sürüsü gibi aşağıda saklanıyorlardı. Saklanmıyorduk diye bağırdı Hak. Bizi içeri kilitledi. Yoksa vuracaktı. Boş verin diye müdahale etti Emma. Nereye kaçtı? Neden takip etmediniz? Nereye gittiğini bilmiyorduk dedi Brovin. Siz görmüşsünüzdür diye umuyorduk. Emma öfkeyle hüyük taşlardan birini tekmeleyerek, hayır görmedik diye bağırdı. Hak gömleğinden bir şey çıkardı. Küçük bir fotoğraftı bu. Gitmeden önce bunu cebime soktu. Peşinden gitmeye çalışırsak bunun gerçekleşeceğini söyledi. Brovin fotoğrafı hakın elinden kaptı. Ah, bu bayan kuzgun mu? Yüzünü ovuşturan hak, sanırım bayan karga dedi. Eno? Demek öldüler diye sızlandı. Bugünün geleceğini biliyordum. Emma perişan bir halde evden hiç çıkmamalıydık dedi. Milard haklıydı. Bataklığın ilerisine bir bomba düştü ve boğuk bir patlamanın ardından yakınımıza toprak parçaları yağdı. Durun bir dakika dedim. Her şeyden önce fotoğraftakinin bayan karga veya bayan kuzgun olduğunu bilmiyoruz. Sıradan bir karganın resmi de olabilir. Hem Golan'ın Bayan Pregrim ve bayan Avoket'i öldürmek isteseydi, kaçırmak için neden önce zahmete katlandı, onların ölmesini isteseydi, şimdiye çoktan ölmüşlerdi. Emma'ya döndüm. Ayrıca biz evden çıkmasaydık, diğerleriyle birlikte Bodrum'a kilitlenirdik. O zaman hala ortalıkta dolanan bir boş ruh olurdu. Beni rahatlatmaya çalışma. Bunların olması senin hatan. 10 dakika önce mutlu olduğunu söylüyordun. 10 dakika önce bayan Pregun kaçırılmamıştı. Susar mısınız dedi Hak. Şimdi önemli olan kuşun kaçırılması ve bizim onu kurtarmamız. Doğru dedim. O halde düşünelim. Sen bir yaratık olsaydın, bir çift film nereye kaçırırdın? Onlarla ne yapmak istediğine bağlı den o Ve bunu bilmiyoruz. Emma, önce adadan çıkarman gerekirdi. ...ve bu iş için tekneye ihtiyacın olurdu dedi. Ama hangi ada diye sordu Hak. Döngüde mi, dışında mı? Dışarısı fırtınayla yıkılıyor dedim. Kimse tekneyle fazla uzağa gidemez. Emma, o halde bizim tarafta kalmış olmalı dedi. Sesinde bir umut belirtisi vardı. O halde niye burada gevezelik ediyoruz? Hadi rıhtıma gidelim. Belki rıhtımda buluruz dedi Eno. Tabii henüz kaçmadıysa. Hem kaçmasa ve biz onu bu karanlıkta, şarabnaller bedenimizde birer delik açmadan bulsak bile silahı olduğunu unutmayalım. Hepiniz delirdiniz mi? Kuşun kaçırılmasını mı yoksa gözümüzün önünde vurulmasını mı tercih edersiniz? Aman ne güzel diye bağırdı Hak. Öyleyse takibi bırakıp eve mi dönelim? Yapmadan önce şöyle güzel sıcak bir çay isteyen yok mu? Kuş bizim yanımızda olmadığı sürece hiçbir şeyin önemi yok bir yandan ağlıyor, bir yandan gözlerini öfkeyle siliyordu. ''Bizim için yaptığı onca şeyden sonra nasıl orada kurtarmayı bile denemeyiz?'' Enoh cevap vermeye fırsat bulamadan, patikadan birinin bize seslendiğini işittik. Halk biraz öne çıkıp gözlerini kıstı. Bir süre sonra yüzü tuhaflaşmıştı. ''Bu Fiona'' dedi. O ana kadar Fiona'nın sesinin o kadar çıktığını duymamıştım. Uçakların gürültüsü, ve uzaktan gelen sarsıntılar yüzünden ne dediğini anlamak olanaksızdı. O yüzden bataklıkta ona doğru koşmaya başladık. Patikada nefes nefese koşup yanına vardığımızda, Fiyano'nun bağırmaktan sesi kısılmıştı. Gözleri ise en az saçları kadar vahşi görünüyordu. Derhal bizi tutup kasabaya giden yola doğru itmeye başladı. Bir yandan da kaba İrlanda aksanıyla, deli gibi bağırarak bir şeyler söylüyordu ama kimse ne dediğini anlayamıyordu. Hagon'un onu omuzlarından tutup sakinleşmesini söyledi. Kız derin bir nefes alıp yaprak gibi titredi ve geri tarafı gösterdi. Milart onu takip etti. Adam bizi Bodrum'a kilitlediği sırada gizlenmişti. Kaçtığı zaman onu peşinden gitti. Nereye diye sordum. Teknesi vardı. Gördünüz mü diye bağırdı Emma. Hadi rıhtıma gidelim. Hayır Emma senin tekneni aldı. Kimsenin bilmediğini sandığın, senin şu küçücük sahilinde sakladığın tekneyi. Kafesle tekneye bindi. Sonra halkalar çizerek gidiyordu ki, gelgit çok yükselince Fener'in olduğu kayalığa yanaştı. Şimdi orada. Fener'e doğru rüzgar gibi koştuk. Fener'i tepeden gören kayalıklara geldiğimizde, diğer çocuklar uçurumun kenarındaki yoğun sazlıklar arasındaydı. Milard, çökün diye sertçe fısıldadı. Hemen çöküp onlara doğru süründük. Çocuklar dağınık bir küme halinde otların arasına gizlenmiş, sırayla feneri gözetliyorlardı. Özellikle yaşı küçük olanlar yaşadıkları kabusun etkisinden henüz kurtulamadığından hala şoktaydı. Nitikim biz de bir kabustan kıl payı kurtulmuştuk. Otların arasında sürünüp uçurumun kenarına gelerek fenere baktım. Gemi enkazının biraz ilerisinde Emma'nın konusu kayalıklara bağlanmış durumdaydı. Gollum ve Yimbreen'ler ortalıkta görünmüyordu. Ne yapıyor orada diye sordum. Kim bilir diye karşılık verdi Milard. Ya birisinin onu almasını bekliyor ya da gelgit git zaman tekrar kürek çekmeyi hesaplıyor. Emma kuşkuyla benim küçük teknemle mi diye sordu. Dediğim gibi bilemeyiz. Peş peşe kulakları sağır eden üç patlama oldu ve gökyüzü turuncuya boyanırken hepimiz yere yattık. ''Emma, hiç buralara bomba düştü mü Milert?'' diye sordu. ''Benim araştırmam insanlar ve hayvanların davranışları ile ilgili, bombalarla değil.'' ''Şimdi bizim işimize ne yarar ya?'' dedi Enno. ''Emma'ya, buralarda sakladığım başka tekne var mı?'' diye sordum. ''Maalesef yok, oraya kadar yüzmemiz lazım.'' ''Yüzeceğiz de ne olacak?'' diye sordu Milert. ''Vurulup delik deşik mi olalım?'' ''Emma, bir yol bulacağız diye karşılık verdi. Milard iç çekti. Ah, harika. Duaçlama intihar. E? Emma hepimize teker teker baktı. Daha iyi bir fikri olan var mı? Eno, askerlerim yanımda olsaydı diye konuşmaya başlamıştı ki, Milard hepsi paramparça parça suya düşerdi diye sözünü kesti. Eno başını eğdi. Diğerleri hiç ağzını açmadı. Öyleyse karar verildi dedi emma. Kim gidecek? Elimi kaldırdım. Ardından Brovin de el kaldırdı. Milard, yaratığın göremediği birine ihtiyacınız olacak dedi. Gerekiyorsa beni de götürün. Dört kişi yeter dedi emma. Umarım hepiniz iyi yüzüyorsunuzdur. Uzun uzun düşünmeye veya vedalaşmaya vakit yoktu. Diğer çocuklar bize şans diledi ve yola koyulduk. Siyah yağmurlukları üstümüze örtüp, Otların arasında komandolar gibi süründük. Sonunda plaja inen yolun başına geldik. Kıçüstü oturup aşağı kadar kaydık. Etrafımızdaki kumlar küçük birer çığ parçası gibi aşağı iniyordu. Birdenbire tepemizde aynı anda yüzlerce motorlu testere çalışıyormuş gibi bir gürültü koptu. Hepimiz yere sinerken bir uçak kükreyerek üstümüzden geçti. Yarattığı rüzgarla saçlarımız dalgalanmış ve bütün üstümüz başımız kumla kaplanmıştı. Her an bir bombanın düşüp bize parçaları ayırmasını bekleyerek dişimi sıktım. Neyse ki korktuğum başıma gelmedi. İnmeye devam ettik. Kıyıya varınca Emma birbirimize sokulmamızı söyledi. da fener arasında bir gemi enkazı var. Beni takip edin. Sudan başınızı fazla çıkarmayın. Sizi görmesin. Enkaza vardığımız zaman adamı arayıp ne yapacağımıza karar veririz. Brovin... Hadi Yimbrain'leri kurtaralım dedi. Kıyıya vuran dalgaları doğru sürünüp karnımıza kadar gelen soğuk suya girdik. Başlangıçta işler kolay gitse de kıyıdan biraz açılınca akıntı bizi geriye doğru atmaya başladı. Tepemizden büyük bir uğultuyla geçen başka bir uçak suda dalgalar oluşmasına neden oldu. Batık gemiye vardığımızda nefes nefese kalmıştık. Paslı teknesine ayak bastığımızda sadece kafalarımız suyun üstüne duruyordu. Feneri ve etrafını saran çorak adacığı gözetledik. Asi psikiyatırım görünürde yoktu. Alçalmaya başlayan dolunay, bombaların neden olduğu yoğun duman bulutları arasında zaman zaman yüzünü gösterip, fenerin ışığının hayaleti andıran ikizi gibi parlıyordu. Enkazın üstünde yürüyerek ucuna gelmiştik. Kayılıklarla aramızda sadece 50 metrelik bir mesafe kalmıştı. Emma, yapmamız gerekeni şöyle hesapladım dedi. Vee'nin ne kadar kuvvetli olduğunu gördü. O yüzden içimizde en tehlikede olan o. Jacob'la ben Golan'ı bulup dikkatini dağıtacağız. O sırada Win gizlice arkadan sokulup başına sert bir darbe indirecek. Milartisi ise o anda kafesi kapacak. İtirazlı olan var mı? Cevap verircesine bir silah sesi duyuldu. Önce ne olduğunu anlamadık. Uzaktan duyduğumuz güçlü silah seslerine hiç benzemiyordu. Bam yerine... Pat diye bir ses çıkmıştı. Ancak ikinci bir silah patlaması ve yakınımıza suya çarpma sesi duyunca golunun ateş ettiğini anladık. Emma, geri çekilin diye bağırdı. Geri yüzüp batık tekneye çıktık ve öbür uca kadar üstünde koştuk. Ardından tekrar denize daldık. Bir süre sonra hepimiz soluksuz kalarak su üstüne çıktık. Millard, ona karşı ne iyi avantaj sağladık diye söylendi. Golan ateş etmeyi kesmişti ama elinde silahla fenerin kapısında etrafı kolaçan ettiğini görebiliyorduk. Alçağın teki ama aptal değil dedi Brovin. Peşinden geleceğimizi biliyordu. Ama artık takip edemeyeceğiz diye Emma elini hırsla suya vurdu. Bizi delik deşik edecek. Milat gemi enkazına bastı. Görmediği kimseye ateş edemez. Ben gidiyorum. Emma, aptal. Okyanusta görünmezliğin kalmıyor dedi. Söylediği doğruydu. Suyun içinde durduğu yerde beden şeklinde bir boşluk dalgalanıyordu. Yine de sizin kadar değil. Neyse, onu bütün ada boyunca takip ettim. O kadar akıllı görünmüyordu. Sanırım birkaç yüz metre daha gidebilirim. Tartışacak zaman yoktu. Vazgeçmek ya da yaylım ateşe maruz kalmaktan başka seçeneğimiz kalmamıştı. İyi dedi Emma. Gerçekten başarabileceğini düşünüyorsan. Milard, birinin kahraman olması lazım diyerek tekneden denize doğru yürüdü. Ünlü son sözler diye mırıldandım. Uzakta, dumanların arasında kolunun fenerin kapısı içinde yere çöküp, kolunu parmaklığa dayayarak nişan aldığını gördüm. Bak diye bağırsam da artık çok geçti. Bir patlama duyuldu ve Milard çığlığı bastı. Güçlükle enkaza tırmanıp üstünde ona doğru koştuk. Biraz sonra muhakkak vurulacağım diye düşünüyordum. Hatta ayaklarımın suda çıkardığı sesleri üstümüze yağmur gibi yağan mermiler olarak düşünmüştüm. Fakat o sırada silah sesi kesildi. Tabancayı yeniden dolduruyor diye düşündüm. Kısa bir sürelik fırsatımız vardı. Milard sersemleyerek suda iki büklüm olmuştu. Bedeninden kan akıyordu. Onun kırmızıya bürünmüş vücudunun gerçek şeklini ilk kez görüyordum. Emma koluma girdi. "Milard, iyi misin? Bir şey söyle." Özür dilemem gerek. Görünüşe bakılırsa fark edildim ve vuruldum. "Kanamayı durdurmamız lazım," dedi Emma. "Onu kıyıya götürmeliyiz." "Saçmalama," dedim Milard. "O adam sizi bir daha asla bu kadar yaklaştırmaz. Şimdi dönün." ''Yoksa Bayan Pirgü'nü kesinlikle kaybederiz.'' Birkaç el silah sesi duyuldu. Bir mermini vınlayarak kulağımın dibinden geçtiğini duydum. ''Bu tarafa'' diye bağırdı Emma. ''Dalın!'' Önce ne yapmak istediğini anlamadım. Enkazın ucundan 30-40 metre uzaktaydık. Fakat biraz sonra neye doğru koştuğunu anladım. Teknenin içindeki kara deliğe yük ambarının ağzına doğru gidiyordu. Brovin'le birlikte milyardi kaldırıp peşinden koştuk. Ayağımızın altındaki madeni kısımlardan sesler geliyordu. Sanki birisi çöp tenekesine tekme atar gibiydi. Milard'a, derin nefes al dedim. Ambar ağzına gelince çivileme daldık. Merdivenin birkaç basamağı boyunca inip bekledik. Gözlerimi açık tutmaya çalışıyordum ama tuzlu su yakıyordu. Milard'ın suya karışan kanını ağzımın içinde hissediyordum. Emma bana hortumu uzatınca sırayla kullanıp nefes aldık. Koşmaktan dolayı nefessiz kalmıştım. Birkaç saniyede bir hortumdan aldığım nefes yetmiyordu. Ciğerlerim yanmaya, başım dönmeye başlamıştı. Biri gömleğime asılıp yukarı çıkmamı istedi. Basamakları tutunup yukarı çıktım. Brovin ve Emma ile beraber soluklanıp konuşmak için su üstüne çıktık. Hortumu tek başına kullanan Millar aşağıda güvendeydi. Gözümüzü Fener'den ayırmadan fısıldayarak konuştuk. ''Emma, burada kalamayız.'' dedi. ''Milard kanamayı durdurmazsak ölecek.'' ''Onu kıyıya çıkarmamız 20 dakika sürer.'' dedim. Yoldayken de ölebilir. ''Başka ne yapabiliriz bilmiyorum.'' Brovin, ''Fener daha yakın.'' dedi. ''Onu oraya götürelim.'' ''O zaman Gohan hepimizi öldürür.'' dedim. ''Hayır, öldüremez.'' ''Neden?'' Kurşun geçirmez misin sen? Belki. Brovin gizemli bir cevap vermişti. Ardından derin bir nefes alıp merdivende gözden kayboldu. Neden bahsediyor bu diye sordum. Emma endişeli görünüyordu. Hiç fikrim yok. Fakat her neyse acele etmesi lazım. Brovin'in ne yaptığını görmek için aşağı bakınca altımızdaki merdivende miladın etrafını sarmış... Meraklı fener balıklarını gördüm. Derken, enkazın ayaklarımın altında titrediğini hissettim. Biraz sonra Brovin elinde iki metreye bir metre boyunda dikdörtgen bir metal parçasıyla su üstüne çıktı. Parçanın üst kısmında perçinlenmiş yuvarlak bir delik vardı. Brovin yük ambarının kapısını menteşelerinden sökmüştü. Ne yapacaksın onunla diye sordu Emma. Fenere gideceğim diye cevap veren Brovin. Ayağa kalkıp kapıyı önünde tuttu. Emma, ''Win sana ateş eder.'' diye bağırdığı anda bir silah sesi duyuldu ve mermi kapıya çarpıp geri sekti. ''Müthiş dedim. Kalkan yapmışsın.'' Emma güldü. ''Win sen bir dahisin.'' ''Millard sırtıma tutunabilir. Siz de peşimden gelin.'' Emma, Milardı sudan çıkararak kollarını Brovin'in boynuna doladı.'' ''Millard, aşağısı harika.'' dedi. ''Emma, neden hiç bana meleklerden bahsetmedin?'' ''Hangi melekler?'' ''Aşağıda yaşayan güzel yeşil melekler.'' Millard titriyordu ve düş görüyormuş gibi konuşuyordu. ''Beni cennete götürmek için nazik bir davette bulundular.'' Endişeyle ona bakan Emma, ''Henüz kimse cennete gitmeyecek.'' dedi. ''Sen bu sıkıca tutun tamam mı?'' Millard dalgın bir ses tonuyla, ''Pekala.'' dedi. Emma, Milard'ın arkasına geçip onu kaymaması için Brovin'in sırtına bastırdı. Ben Emma'nın arkasında durarak bu tuhaf küçük zincirin arka halkasını oluşturdum. Enkazın üstünde ağır adımlarla yürüyerek fenere doğru ilerledik. Büyük bir hedef oluşturduğumuz için Golan hemen silahını üstümüze boşaltmaya başladı. Kapıdan seken mermilerin sesi kulak tırmalayıcı olsa da bir bakıma insana güven veriyordu. Adam 12 el kadar ateş ettikten sonra silah sesi kesildi. Yine de mermisinin bittiğini düşünecek kadar iyimser değildim. Enkazın uçuna geldiğimizde açık denizde yüzmemiz için Brovin bize dikkatli rehberlik yaptı. Bu sırada ağır kapıyı hep önümüzde tutuyordu. Onun arkasında köpek kulakçılarıyla yüzen bir zinciri andırıyorduk. Emma bir yandan kulaç atarken bir yandan da bilincini açık tutması için milarda sorular soruyordu. Millard, başbakan kim? Winston Churchill, kafayı mı şüttün? Burman'ın başkenti neresi? Hiç fikrim yok. Rangun. Güzel, doğum günün ne zaman? Bağırmayı bırak da yaram huzur içinde kanasın. Enkazla fener arasındaki kısa mesafeye geçmemiz fazla uzun sürmedi. Browning kalkanı omuzlayarak önümüze düştü ve kayalara tırmanmaya başladı. Bu sırada golun birkaç el daha ateş etti. Mermilerin çarpmasının etkisiyle Brovin'in dengesi bozulunca sallanmaya başladı. Neredeyse sırt üstü kayaların üstüne düşecek ve kapının ağırlığıyla hepimiz ezilecektik. Emma ellerini onun sırtına dayayıp itti ve nihayet Brovin kapı ile birlikte yalpalayarak kuru toprağa ayak bastı. Biz de gecenin serinliği yüzünden titreyerek onun arkasından ilerledik. En geniş yeri 50 metre olan kayalık teknik anlamıyla minicik bir adaydı. Fenerin paslanmış tabanında açık duran kapıya çıkan bir düzene taş basamak vardı. Kapıda duran golun tabancasını dikkatle üzerimize doğrultmuştu. Tehlikeyi göze alarak lombazdan göz attım. Bir elinde küçük bir kafes tutuyordu. İçinde çırpınan iki kuş birbirine öyle yakın duruyordu ki birbirinden ayırt etmek olanaksızdı. Silahı bir kez daha patladı. Ve mermi vınlayarak yanımdan geçince kapının arkasına sindim. Gol'un kafesi sallayarak biraz daha yaklaşırsanız ikisini de vururum diye bağırdı. Yalan söylüyor dedim. Onlara ihtiyacı var. Bilemeyiz dedi Emma. Sonuçta delinin teki. Ama hiçbir şey yapmadan duramayız. Üstüne atılalım dedi Brovin. Ne yapacağını şaşırır. Fakat işe yaramasını istiyorsak Hemen fırlamalıyız. Ve bize düşünme fırsatı bırakmadan Fener'e doğru koşmaya başladı. Bizim de onu takip etmekten başka çaremiz kalmamıştı. Sonuçta kalkanı o taşıyordu. Mermiler kapıya çarpıyor veya ayaklarımızın dibindeki kayaları vurup sekiyordu. Durumumuz hızla giden bir trenin arkasına sarkmaya benziyordu. Brovin’in dehşet verici bir görüntüsü vardı. Bir barbar gibi haykırmaya başlayınca Boynundaki damarlar belirmişti. Millard'ın kanı kollarıyla sırtına bulaşmıştı. O anda kapının öbür tarafında olmadığıma sevinmiştim. Fenere iyice yaklaşınca Brovin, duvarın arkasına saklanın diye bağırdı. Emma ile birlikte Millard'ı onun sırtından alıp, Fener'in öbür tarafına saklanmak üzere sola saptık. Biz kaçarken Brovin'in kapıyı başın üstünde kaldırıp, hızla golana fırlattığını gördüm. Kulakları sağır eden gürültünün hemen ardından bir çığlık yükseldi. Bir süre sonra Brovin nefes nefese kalmış ve yüzü kızarmış bir halde yanımıza geldi. Heyecanla, galiba onu vurdum dedi. Ya kuşlar dedi Emma, hiç onları düşünmedin mi? Kafesi elinden düşürdü, İyiler. Emma, çılgına dönmeden ve hepimizin hayatına tehlikeye atmadan önce bize sorabilirdin diye bağırdı. Susun diye sertçe fısıldadım. Uzaktan gıcırlayan madeni bir ses geliyordu. Nedir bu? Emma merdivenlerden çıkıyor diye cevap verdi. Millard boğuk bir sesle peşinden gitseniz iyi olur dedi. Şaşkınlıkla ona baktık. Sırtını duvara yaslamıştı. Önce seninle ilgilenmeli izledim. Turnike yapmasını bilen var mı? Brovin eğilip pantolonun paçasını yırttı. Ben yaparım. Ben kanamayı durdururum. Siz yaratığı yakalayın. Ona hepeş sersemlettim ama o kadarı yetmez. Toparlanmasına fırsat vermeyin. Emma'ya döndüm. Buna var mısın? Eğer o yaratığın yüzünü eritmek söz konusuysa kesinlikle varım. Elleri arasında küçük alev kemerleri oluşmuştu.